Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ama ba'd. İmam Zekeriya, Ebu Zekeriya Yahya ibn Şaraf en-Nawawi'nin Riyadu's Salihin adlı eserinin sabır bahsini, sabır babını işlemeye Devam ediyoruz. <gülüyor> en son bu babın 8. hadisinde kalmıştık. Kalmış olduğumuz yerden devam edip inşallah vaktimiz yeterse bugün sabır bahsini bitirmeye niyet ediyoruz. Önümüzdeki haftada sıdk bahsiyle şerhimize devam etmeye arzuluyoruz. Diyor ki Mâlef-ı ve an Abi Hurayra radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, يقول الله تعالى ابوهुरeyra radıyallahu anhu'dan rivayet olunduğuna göre Nebi vesselam yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu söylüyor ki bizden ulema alimler yani alimler bu tür Nebi aleyhissalatu vesselam'ın Rabbinden rivayet etmiş olduğu hadislere ne diyor ne diyorlar? Buna kutsa hadis deniyor. Allah Teala buyuruyor ki diye, Nebi Aleyhisselat Vesselam nakledip aktarıyor. Mali abdi al mu'min, gendi jaza, ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı ııı sabrın başka bir mükafatını bize bildiriyor. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrehum bi gayri hesap diyordu Kur'an-ı Kerim allah Teala. Sabredenlerin karşılığı, onlara hiç hesap etmeyecekleri, karşılıklarını onların tahmin edemeyeceği bir şekilde, onlara bildirilmemiş bir şekilde sabredenlere karşılıkları, ecirleri verilir diye buyuruyor allah Teala. Yani sabrın karşılığını allah Teala ne yapmamış? Sınırlandırmamış. 1 ile 10, 10 ile 700 değil. Yani mükafatı çok büyük. Burada da bir musibet he, sabrın mükafatı açıklanıyor bu hadis-i şerifte. allah Teala buyuruyor ki, mümin bir kulumun safisini, ne demek safiye? Safi. Seçtiği dostunu, arkadaşını dünyadan aldığımda, yani onun ruhunu ettiğimde canını aldığımda, o mümin kul sabrederse, ve bu sabrını ihtisap ederek, ecrini Allah'tan, sevabını Allah'tan bekleyerek sabrederse, ihtisap ederse, bu mümin kulumun karşılığı, mükafatı nedir diyor allah Teala? Cennettir. Yani ölüme sabretmek, bir insanın arkadaşının, dostunun, akrabasının, yakınının ölüm haberini duyduğunda ona sabretmesi ve bu sabrı bir musibet olarak görüp, ona ihtisap etmesi, eczini, sevabını Allah'tan beklemesinin karşılığı allah Teala'nın da müjdeleyip haber verdiği gibi ne arkadaşlar? Cennet. Diğer hadiste ise Ann Aişe radıyallahu anhâ أنها sâlet Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eni taun. Aişe radıyallahu dan rivayet ediyor müellif rahimehullah Aişe radıyallahu anhâ Nebi aleyhissalatu vesselam'a soruyor diyor ki taun hakkında soru soruyor taun. Alimler diyor ki taun yani iki türlü de açıklanabilir. Bir özel bir hastalık olan veba olarak da açıklanabilir. Genel manada böyle toplumu saran, o bölgenin insanlarını sarıp kuşatan e, yaygın hastalıklara da neden olabilir. Taun denebilir. Fa akhbaraha enha kana azaben yeb'atuhu Allahu Teala alaa men yasha. Allahu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu vebanın bu hastalığın Allah tarafından insanlığa azap etmek için Allah'ın insanlara azap etmek için göndermiş olduğu bir azabı olduğunu söylüyor. Bir cezası olduğunu söylüyor o. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bunun bir azap olduğunu haber veriyor. Ve Allahu Teala rahmeten lü Ancak aynı zamanda bu insanların genelini azapken Müminler için özelde bir rahmet. Onlar için bir rahmet. فَلَيْسَ مِنْ أَبْدٍ يَقْعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ Diyor ki, Allah Rasulullah Sallallahu Şayet diyor bir kul, bir Mümin kul bu tauna denk gelirse, bu taunun bulunduğu yerde, ona kendine bu taun, bu veba, bu hastalık denk gelirse, ve o bulunmuş olduğu bölgede kalır, çıkmaz ise ki Aleyhisselatü Vesselam'ın başka rivayetlerde de böyle bir emri var. Duyduğunuz zaman bir yerde veba, hastalık var, oraya ne yapmayın diyor? Gitmeyin. Oradaysanız oradan çıkmayın. Bugün de modern tıpta biliyorsunuz artık karantina denen bir şey var. Oraya gidenleri dışarı çıkarmıyorlar. Oraya giden insanları özel dezenfekte ediyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. İşte bir kul veba hastalığının da diğer bir umumi başka bir hastalığın bulunduğu yerde kendine denk gelir. Bununla karşılaşır. Ve orada kalırsa ve bunu sabrederek ve ihtisap ederek karşılığını Allah'tan bekleyerek başa bir musibet gelmiş, bela gelmiş. Ne yapacaksın? Yani. Ve اَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهِ Ve bilirse ki kul, şunu da bilerek Allah-u Teala'nın ona yazmış olduğu, takdir etmiş olduğu şeyden başkası başına gelmeyeceğini bilirse ve bunu bilerek sabır eder ve ecrinin karşılığını Allah'tan beklerse اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيدِ Onun diyor mükafatı, karşılığı ne olur? Şehidin sevabı şehit karşılığı olur. Burada da görüyorsunuz sabrın önemi ne kadar büyük bir tarafta cennet bir tarafta ise ne şehadet Enes radıyallahu anh, kal dedi ki semi'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. peygamber Allah Resulü'nün şöyle derken işittim dedi İnna Allahu azza ve cel kal, izabtalytu abdi bi habibatihi bi habibatayhi diyor ki nebi aleyhisselam Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu aktarıyor ben diyor kullarımdan birisini o iki sevgi o iki sevdiği şey ile nedir bu o iki sevdiği şey Hadisin devamında e, gelecek ravilerden birisi şerh ediyor açıklıyor o iki sevdiği şey nedir kulun iki sevdiği şey diyor ki Allah Teala ben kulumun o iki sevdiği şeyi kulumu o iki sevdiği şeyle imtihan edersem ve kulum da o imtihan ettiğim o iki şeye kaybettiğinden dolayı sabrederse ben onlara karşılık olarak kuluma ne veririm diyor cenneti, cenneti veririm Hadisin devamında Râvi diyor ki Yuridu اَيْنَيْهِ Allah Resulü, Allah Teala o habibeteyi. kulun iki sevdiği şeyle neyi kastediyor diyor, şerh ediyor burada gözünü. Çok büyük bir mükafatı var. Yani kul bilecek arkadaşlar başa gelen bir musibet yani öyle ya bu nereden geldi başımıza? Allahu Ekber ne yaptık biz? Elbette yani kendi günahını arayacaksın, altında bir sebep arayacaksın ama tevekkülün Allah'a olacak. Bunu yazanın, takdir edenin Allah Teala olduğunu ne yapacaksın? Bileceksin ve bunun karşılığında sabredeceksin. Yani bunlar çok önemli mükafat ve müjdeler. Yani cennet mükafatı. Cennet öyle bir yer ki hepinizin bildiği üzere Nebi Aleyhissalatu vesselam ne diyor? "Lemavdiu sauti ahadikum fil cennet" حَيْرٌ dünya ve وَمَا فِيهَا Cennette diyor sizden birisinin asasının, sopasının, kırbacının, o bulunduğu, kapladığı yer dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha değerli. Yani cennet böyle bir yer. bizlerden birisinin oradaki, cennetteki o asasının, o sopasının, o kırbacının, o kapladığı o, o küçük yer var ya, bir metrekareden daha düşük, santimetreyle hesap edilen yer, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam dünya, ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Niye? Çünkü dünya ve dünyanın içindeki her şey nedir arkadaşlar? fanidir Gelip, Gelip geçicidir. Bir gün bitecek. Ne olursa olsun bağlar, bahçeler, hazineler, saraylar. Ancak cennet var Allah'ın izni, Allah'ın dilenmesiyle. O yüzden o cennetteki o, o kadar o küçük yer dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı. Onun için insan İnsanın talebi gözüne hedef olarak koyduğu Allah'ın rızası ve cennet olacak. Orayı kazanmak için çabalayacak. Orayı kazanmak için amellerinde yarışla yarış yapacak. Diğer kullarla yarışa girecek, rekabete girecek. Ve sâri'û ilâ mağfiratin rabbikum ve cennetin ardhuhâ ke'rdis Rabbimizden bir mağfirete ve genişliği, yer ve gökler kadar olan cennete doğru ne yapın diyor Allah-u Teala? Koşuşsun, yarış yapın. Bu mücadele. Bu, bu mücadelenin içinde bir var? Sabır. edeceksin. Baştan bir musibet gelmiş. Allah-u seni imtihan ediyor. Kim insanlar var görüyoruz. İşte diyor ki ya dayanamadım, işsiz kaldım, başımı açtım. Dayanamadım, işsiz güçsüz kaldım, sakalımı kestim, dayanamadım. Falanca falanca işler yaptım. Burada senin yapman gereken senden istenilecek şey ne arkadaşlar? Sabır. Allah Teala bilmelisin ki o anda seni ne yapıyor? Tamam. İmtihan ediyor. Allah Teala seni o anda imtihan ediyor. Evet, diğer hemen Ata ibn Ebi Rabah hadisine gelelim. 11. hadis. Kal, qale li, qale ibn Abbas. Ata ibn Rabah diyor ki İbn Abbas'ın öğrencisi biliyorsunuz. İbn Abbas diyor bana şöyle buyurdu, şöyle dedi. Ela urikum <gülüyor> ra'atan min ahli'l-cenne. İbn Abbas diyor ki Ata'ya sana cennet ehlinden, cennet halkından bir kadın göstereyim mi? Ey ata. Fekultu bela. Asada diyor ki, bilakis bela istiyorum, göster. evet. Kale, hadihil mer'atü sevda. Şu gördüğün kara, esmer, kadın var ya. Etedin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nabi aleyhissalatu ve gelmişti. gelmişti. Ve demişti ki aleyhissalatu ve sellem, inni usra'u. İnni usra'u. Ben yere yığılıyorum. Sara hastasıyım. Yere yapışıyorum. Bayılıyorum. Ve böyle yere düşüp bayılınca üstüm başım açılıyor. açılıyor. Fed'u Allah'a teala li Peygamberimize diyor ki Allah'a benim için dua et. <gül> diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve <cenne> Şayet sabredersen sana ne var? Cennet var. Şayet sabredersen sana cennet ver. Ve in şi'ti Allah Teala en ki istersen dilersen Allah Teala'ya dua eder. Ve Allah Teala sana afiyet, sana şifa ver. Ve galet, kadın da hemen diyor ki, asbiru, asbiru. Sabredeceğim. Yani gözlerim böyle kör. Yaşayacağım. Sabredeceğim. Ve karşılığında mükafat olarak cennetle müjdelenmek istiyorum. Ancak kadın diyor ki fakalet inni اَتَكَشَّفْ Ancak ben üstüm başım açılıyor. Yara yığılıp kalıyorum üstüm başım açılıyor. Fe Allaha اَنْ لَا Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü. Allah'tan iste ki benim üstüm başım ne yapmasın? Açılmasın. فَدَعَالَهَا Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyor? Bu kadına dua ediyor. Allah'tan istekte bulunuyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Biraz sonra da gelecek sahabe kadınlarıyla alakalı onların yani ne kadar çok tabiri caizse erkek oldukları, yani sabırlı oldukları, yani kadın dersiniz, zayıf dersiniz, bir çare dersiniz, muhtaç dersiniz. Bakıyorsunuz ki salih amellerle ilgili hususlarda ne yapıyorlar? Onlar da erkeklerle yarış ediyorlar. Bu kadına Allah Teala bir imtihan vermiş. Dinlenmiş. Alma diyor ki saray iki türlü olabilir. Birisi böyle normal kas hastalığı. Kaslar gerilir, düşer. Birisi de ve çok olan da cinlerin kişine yapması, girmesi ve onun yara yıkmaları. Alma diyor ki insanın iki türlü tedavi yani bu sarayla alakalı şer'i meşru olan iki türlü tedavi yöntemi var. Birincisi bu hastalığa bulaşmadan önce ne yapmış olması? Kendini savunan, savunan bir insan olması, yani savunması. Nasıl savunacaksın kendini? Sabah akşam zikirlerini okuyarak, evrağı zikirlerini çekerek, ee, ondan sonra ayetel kursu'yu okuyarak, felak nas okuyarak, okuyarak bunlar okuyarak ne yaparsın? Kendini koruyabilirsin. Bir de başa geldikten sonra bunu yapmak var? Başa gelen bu belayı kaldırmak var. Bu nasıl olur? Alimler diyor ki bununla ilgili ee, o içeride bulunancı ne? Azap ayetlerini okursun. Ee, tehdit ayetlerini okursun ki ee, o içerdekini ne yaparsın? ürkütür, ee, korkutursun. Hatta İbnül Kayim rahimahullah Şeyhül İslam İbnü Teimiyeden nakle diyor. Yani onun başından gelen bir olayı nakle diyor. İbnü getiriliyor bir adam. İbnü Teimiyeye ee, okuyor adamı. Sürekli Kur'an okuyor, okuyor ve Vuruyor yani. Sert bir şekilde adama böyle odunla, küçükten böyle vuruyor, okuyor. İçerideki adama gelen cin, bayan cin, dişi cin. İbteymiye sürekli diyor ki içerideki dişi cine, İttakillah, Allah'tan kork, okurucu dışarı çık. O cin de tabii çıkmıyor. Bu adamı sevmiş, içine girmiş. O cin diyor ki ben bu adamı sevdim, çıkmam. Yanlışlıkla. Işte İbnü'l-Kayyim aynı bu şekilde anlatıyor. İbn Teymiyye'den bu olayı naklediyor. Ben diyor bu adamı sevdim, çıkmayacağım. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki ama o seni sevmiyor, çıktı diyor. İşte ondan sonra bahaneler buluyor. Aynı ayrıntıyla, tafsille İbnü'l-Kayyim zikrediyor. İşte diyor ki bu cin ben diyor bu adamla beraber hac yapacağım, hacca gidecek, onunla beraber gitmek istiyorum falan. Ancak o Şeyhülislam diyor ki bu adam seninle beraber hac yapmak istemiyor, çıktı dışarı ve şey hullsam İbn başlıyor okumaya ve adama vurmaya sert bir şekilde. Hatta deniyor ki Şeyhullsam İbn Teymi'nin eli artık böyle acımaya başlamış. O sert bir şekilde adama vurmasından dolayı en soncunda diyor ki ben diyor işte şey şeyhe olan saygımdan dolayı İbn olan saygımdan dolayı diyor çıkacağım yani. Baktım eli acıdı diyor vuruyor. Çıkacağım diyor. Şeyhül İslam el orada güzel bir söz söylüyor diyor ki la takruci kerameten li. Yani bana saygından dolayı diyor çıkma. Ukruci taaten lillahi ve resulih. Çıkacaksan Allah'a ve Resulullah'a itaat maksadıyla, kastıyla çık diyor. Ondan sonra Şeyhül İslam el ona böyle öğüt ver ver. O içerideki cin'i ne yapıyor? O adamdan çıkarıyor. Yani böyle hastalıklar toplumumuzda da vuku bile hukul bulabilir önce bunu bununla karşılaşmış olan insana bunu müjdelemek lazım. Yani sabret. Sabrın karşılığı nedir? Cennettir. Sonra bunun meşru tedavi yolları var. Öyle hani kitab-ı tevhid, tevhid desteğimizi anlatıyoruz. Falanca hocaya giderek, falanca hoca atlı, hoca isimli üfürükçülere giderek e, bunun tedavisini arama. Zira bunun ardında arkasında bir şirk yatıyor. Sihir bahsinde de açıklamıştık. Hatırlarsanız uzak durmak lazım. Her geçen gün bu cinlerle alakalı, sihirle alakalı, büyüyle alakalı toplumun içinden öyle bilgiler alıyorum, öyle bilgiler duyuyorum ki, inanın kitaplarda yazan, ilim ehlinin konuştuğu, anlattığı, naklettiği, şerh ettiği şeylerin aynısını tıpatıp hala canlı olarak görüyorsunuz. Daha geçen Tekirdağ'da birisinden duydum. <gülüyor> Tekirdağ'daki işte köylüler e, maden ararken veyahut da işte ne diyor ona hazine ararken hazinenin başına geldiklerinde o hazinenin orada bulunan cinler onlara zarar vermesin diye horoz kesiyorlarmış. Onlara kurban ediyorlarmış. Bana canlı olayın şahitlerinden bir tanesi anlattı. Yani tevhid ehli, tevhid okuyan, tevhidi kalbine sindiren, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, sabah akşam zikirlerine devam eden insan Allah'ın izniyle kendine ne yapar? Korur, muhafaza eder. 12. hadise geliyoruz. Anne bir Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki: "Kâleke enni anzuru ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Sanki diyor, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a bakarmışçasına gibiyim. Yani sanki ona bakıyorum şu anda bu hadisi anlatırken. Böyle söylüyor. Niye böyle söylüyor? Yani bu olayı, bu hadisi peygamberden aktaracağım, aktaracağım sözü o kadar iyi ne yapıyorum? Biliyorum, hatırlıyorum diyor ki nebi Aleyhisselam peygamberlerden diyor nebilerden bir nebiyi peygamberlerden bir peygamberi bize vasfetmişti. Bize anlatmıştı, nakletmişti. Kavmuhu Bu kavmuhu faadmawhu wa huwa yamsahu an peygamber kavmi tarafından dövülmüş, kavmi tarafından itilmiş, kakılmış. Ta ki ne olmuş? Üstü başı yaralar içinde kalmış, kanamaya başlamış bir peygamber. Ve yüzünden kan akıyor. Yüzü parçalanmış, yaralanmış. Ve buna rağmen bu peygamber diyor ki: "Allahum kavmi." Allah'ım, Rabbim benim kavmimi bağışla. "Fe Onlar zira onu Çok önemli arkadaşlar. Bazen insanlar anlatıyorsunuz. Yani Müslümanlar olarak, ehli sünnet olarak, toplum olarak Allah Teala'nın bizden istediği, Resulü'nün bize gösterdiği Alimlerin kitaplarına, kitaplarında bize naklettiği konum, mevki, durum nasıl olmalı, sabretmemiz gerektiği, ilmi öğrenmemiz, tevhidi öğrenmemiz, bunu davet etmemiz, insanlara Allah için dua etmemiz, onların hidayetini istememiz gerektiğini söylüyoruz. Ya kardeşim sizde hırs yanlaştınız mı? Yok falanca e, nurculaştınız mı? Sadece ilim okuyalım, oturalım mı diyorsunuz? E, sizde hiçbir hareket yok, sizde hiçbir enerji yok her şeye boyun bükmüşsünüz. Arkadaşlar, yani peygamberlerden bir peygamber, düşünün. Yüzü kanamış, imtihan olmuş, sabrediyor Bakalım için Allah-u ya ne yapıyor? Diyor. Yani diyor. Bütün peygamberlerin hayatına bakın, buna yakın örnekler görürsünüz. Nebi bir Vesselam Mekke'de kaç yıl sabretmiş, tevhid için. Musa Aleyhisselam Firavun efradını topluyor. O merasını ileri gelenlerini topluyor. Firavuna diyor ki daha ne zamana kadar Firavunu ve onuna bağlı olan insanları yeryüzünde böyle serbest bırakacaksın? Seni ve ilahlarını terk edecekler. Onların çocuklarını öldürelim, kadınlarını hatta bırakalım. İsrailo şey İsrailoğlarının çocuğunu öldürelim, kadınlar hayatta kalsın. Böyle bir karar çıkıyor. Musa Aleyhisselam buna karşılık ne diyor arkadaşlar? İsta'inu billah. Masihat şu. Allah'tan yardım iste. Tevhid. Vasbiru. Ne yapın? Sabredin. bilin ki yeryüzü Allah'ındır. Dilediğini oraya miras çıkılar. Bu çok önemli arkadaşlar. <gülüyor> Teenni sahibi olmak, ağırbaşlı olmak allah Teala'nın bizden öncelikli istediği şeyleri öğrenip hayatımıza tatbik etmek, amel etmek, bunlar çok önemli şeyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları öğretmiş ashabına. Oturmuş öğretmiş tuvalete nasıl girerler, oturmuş onlara abdest nasıl alınır, usulü nasıl alınır. Bunları bitirmiş öğretmiş, tevhidi öğretmiş, bunlardan önce tevhidi öğretmiş, bunlar bitmiş. allah Teala ona yeryüzüne miras çıkılmış. Şimdi gençlere bakıyorsunuz, üst sürü sokaklarda gizlen tipler var, mitinglerde ellerine bayrak almış, bağırıyorlar dinleri, diyanetleri, Amerikan mallarını boykot olmuş, Coca Cola içmemek olmuş. Hapşırıyor, Elhamdülillah demiyor. Elhamdülillah diyor, Yerhamdülillah diyorsun, ve diyebilecek sünnet ilmine sahip değil. Tuvalete girişi sünnete muhalif, tuvaletten çıkışı sünnete muhalif, abdest alışı sünnete muhalif, namaz kılışı sünnete muhalif, akidesinde bir sürü problem var. Ama nedir? Geçen derslerimizde de anlattık. Hedefi ne? Çok büyük şeyler yerlere ulaşma. Ya sen cahil, Kendini yetiştir. Aileni yetiştir. Git ananı, babanı kurtar. Onlara bir sor bakalım. La ilahe illallah'ın manası neydi? Peygamber aleyhissalatü insanlara, kavmine öğrettiği La ilahe illallah, çağırdığı La ilahe illallah hangi manaya geliyordu? Bunlardan o kadar uzak ama kendini İslam'ın o kadar merkezinde zanneden bir sürü ne var? Piyasada cahil insan var. Bunlara da ne yapmak lazım? Öğüt vermek lazım. Yani bizim öğütümüz peygamberi bir öğüt sabır edeceğiz, ilim öğreneceğiz, amel edeceğiz, kalbimizi davet edeceğiz. Davet arkadaşlar. Ulama aynen böyle söylüyor. Şeyh, Şeyh Nasruddin el-Albani rahimahullah ne diyor? Tasfiye ve terbiye. Önce arındıracaksın. Akideni şirkten, bidatlerden, dinini bidatlardan şirkten, amellerini bidatlardan şirkten. İlmi Batılı olanından ayıracaksın, tasfiye edeceksin. Sonra doğru olan, temiz, pak, ak olan o temelin üzerine insanları ne yapacaksın? Terbiye edeceksin. Yetiştireceksin. Kendini yetiştireceksin. Aileni yetiştireceksin. Çoluğunu, çocuğunu ne yapacaksın? Yetiştireceksin. Yani bu ancak Rabbani alimlerin yapacağı nasihatler, arkadaşlar. Ancak Rabbani olan alimlerden çıkar böyle nasihattir. Et tasfiye, sonra terbiye. Sölepten daha çok eskiden rivayetler var. Onlarda diyor ki, اَتَّحْلِيَ ثُمَّ tahliye, tahliye tahliye ثُمَّ tahliye Önce tahliye yapacaksın. Ne demek tahliye? Efendim, yani. Boşaltacaksın. Sonra tahliye. Süsleyeceksin. O geri kalan attıktan <gülüyor> sonra özü ile süsleneceksin. Onu yaşayacaksın. Bizim gayemiz, derdimiz bu. An abi Sa'id ve abi Hurayrata radiyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Sa'id ve Ebu Hurayra'dan rivayet olunduğuna göre. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Ma yusibul muslime min nasabin ولا wasabin ولا hemmin ولا hazenin ولا eza ولا gam hatta şevketu yuşakuhâ illa keffere allahu bihâ min khatâya diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam bir mü'mine bir müslümana bir müslümana bir nasab, böyle bir yorgunluk. Vela wasab bir hastalık. Vela hem, bir tasa. Vela hazen, bir keder. Vela eza, ona eziyet verici olan bir şey. Vela gam, gam, tasa, keder, dokunmasın ki, hatta şevketu, yuşakuha, hatta ayağına batan diken bile, onun hatalarının, onun hatalarına kefaret olmasına, bağışlanmasına, örtülmesine sebep olmasın. Yani mü'mine, Müslüman kimseye dokunan yorgunluk, üzüntü, keder, tasa bile hatalara ne oluyor arkadaşlar? Kefaret oluyor. Hele bir de mü'min bunu düşünür, ihtisap eder, ecrini Allah'tan beklerse, sabrederse, sabrın yanında ihtisap ederse, hem günahlara kefaret, hem bunun yanında da ne alıyor? Ecer. Ecer alıyor. İki tane faydası var. İki tane Artısı var. Bu an İbni Mesud radıyallahu anhu kal. De alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. 14. hadise geldik. İbni Mesud diyor ki Nebi aleyhisselamın vesselamın yanına girdim. Ve huve yu'aku. Ateşli. Ağır ateşli bir durumda. çıkma Ateş yani son haddinde. Fekultu ya Resulallah inneke tu'aku vaken şediden. Dedim ki diyor İbn Mesud. "Ya e Allah'ın Resulü sen çok ağır Ateşlisin. Ateşin çok şiddetli. Yani, bu nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ecel. Evet öyle. İnni u'aku kema yu'aku raculani minkum. Ben diyor sizlerden iki kimsenin, iki adamın, iki kişinin ateşli hastalık geçirdiği gibi o şekilde ateşli hastalık geçirdim. Yani benim ateşim, ateşli hastalık, sizlerden iki kişinin ateşli hastalığına bedeldir. O kadar ağır, iki kat fazla. Yani bu da senin bu hastalıktan iki tane sevap aldığına delil midir? Yani sen bu hastalıktan iki tane sevap mı alıyorsun? Çünkü iki tane adamın başına gelebilecek şiddetli o sıtma ateş hastalığını geçiriyorsan onların iki sevabını da almalısın. Öyle mi? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ecel. Ecel. Evet. Zalike kezalike مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يُسِيبُهُ اَذَا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَى اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ Evet doğru. Bir mümine, bir Müslümana, bir Müslüme, bir eziyet verici, onun canını sıkıcı, onun huzurunu bolucu bir şey dokunmasın, yahut bir diken batmasın veyahut dikenden daha büyük bir şey başına gelmesin ki Allah onunla işlemiş olduğu günahlarını ne yapmasın? Bağışlamasın, onlara keffaret saymasın. Ve bununla birlikte وَهُطَّتْ anhu ذُنُوبُهُ كَمَا تُحَتْتُ شَجَرَةُ وَرَقَهَا Ve onun günahları ağacın yapraklarını döktüğü gibi o kimseden ne yapmasın? Dökülmesin. Bu başına gelen musibetlerin, belaların karşılığında. Bu kadar mümin hayırdı arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam diyor, müminin durumuna şaşırdım. Müminin durumu şaşılacak bir konumda. Her halükarda nedir? Diyor. Kârdadır mümin. Başına bir musibet gelir. Sabreder. sabreder. Ecir ne olur? Hatalarında ne olur? Kefaret olur. Tabii ki sabrederse olur. Başına bir Allah Teala ona bir nimet verir. Mükafat verir. Şükreder. Evet. Tamam, ecir alır. Karşılık alır. Ama kafir böyle değil. Başına bir musibet geliyor. Bela geliyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Kârı kazancı yok. Onun için çok iyi bilmemiz lazım. Başımıza gelen her şey Allah'tan, Allah'ın takdiriyle gelmiştir. Her musibet. Ve karşılığını da Allah'tan ne yapmalıyız? Beklemeliyiz, ihsap etmeliyiz. Ondan önce de sabretmeliyiz. 15. hadis, bu babın 15. hadisi. An-ebi Hurayrata radıyallahu anh'u kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillâhu bi hayran yusib minhu Allah kimin hakkında hayır dilerse ona ne var Yusib minhu ona musibetler verir. Bu rivayet şu şekilde de okunuyor. Yusab minhu. Onun başına musibetler gelir. Yani i̇lk okuyuş tarzıyla musibeti veren Allah, ikinci Yusab minhu diye okursak hem Allah tarafından başına gelen musibetler hem de yeryüzünde böyle insanın başına gelen musibetler. Yani allah Teala kimin hakkında hayır dilerse, kimin hakkında allah Teala hayır dilerse, Allah ona musibetler verir. Çok önemli arkadaşlar? Yani hadislerde de geliyor. Bundan önce ayetlerde geliyor. Allah Teala diyor hasiben nasu en yutraku en yakulu amenna ve hum la yuftanun. Hasiben nas insanlar şöyle mi zanneder? Hasiben nasu en yutrakû, en yutrakû, en yekûlu âmennâ ve hum la yuftenû. İnsanlar, bizler iman ettik deyip, imtihan olmadan, başlarına fitneler, musibetler, belalar gelmeden böyle serbest bırakılacaklarını mı zannettiler? Bir sürü musibet gelecek. Şehvet, şubahat, musibet, bela, her türlü şey gelecek. Başına. O gelmeden önce bilinmez. Altın mısın, gümüş müsün, teneke misin, imanın kuvvetli mi, güçlü mü? Değil mi? A o sana kuyumcuya getirilen yahut o e, imalattan atölyeye getirilen o altını ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Altınsa o ateşte yandığı zaman ne oluyor? Altın olduğu anlaşılıyor. Değilse teneke olduğu anlaşılıyor. <gülüyor> Allah sana <tarafa> öyle diyor. nasu النَّاسُ اَنْ an اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Bizzat biz Allah sana diyor ki onlardan öncekileri ne yaptık? İmtihan ettik. Vele faleye alemen Allahu levin sadık'u Allah sadık olanları, samimi olanları, doğru olanları bilir, bilendir. Valeye alemen al yalancıları da bilir, bilir ve onu, onları bilendir. Yani yalancı da Allah Allah'tan alabiliyor. İnsan kalbinde bilir, belki bilmeyede bilir. Ne zaman o musibet geldi, ne zaman o şehvet geldi. Ne zaman o süslü püslü şey önüne soruldu, o sevda oldu. Bir de bakmışsın ki dünkü adam gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Hani nasıl arabayla viraja girdiğin zaman o sapasağlam araba birden savrulur, yoldan çıkar tak diye böyle tarlaya oturur. İnsanın da başına böyle bir viraj geldiği zaman böyle dünyadan güzel bir nimet geldiği zaman, yahut başına bir musibet bela geldiği zaman, bir darlık çektiği zaman bir fitne, bir musibet, bir imtihan geldiği zaman bir de bakarsın ki Nereye gitti bu adam? Ya bu adam dün böyleydi. Ne çabuk bu adam değişti. Ne zaman namazı bıraktı? Ya ne zaman sakallarını kesti bu adam? Ne zaman bunun hanımı açıldı? Bir de bakarsın ki başına Allah imtihan vermiş. Bir musibet vermiş. Aleyküm selam. Bir musibet vermiş. Tabi musibetler sadece şerle gelmez. Hayır yoluyla da gelir. Allah kara dünyayı insana açarak da verebilir musibeti. Önemli olan sabretmek. saburdan önce bunun bir imtihan olduğunu bilip önce imtihan olduğunu bileceğiz. Sonra sabredeceğiz ve karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz. Çok önemli. Hemen diğer hadize geçiyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu قال sallallahu aleyhi ve sellem La etemenneyenne ahadukumul maut. Lidurrin asabehu. Sizden birisi başına gelen bir musibetten, bir beladan dolayı ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al. Allah'ım çok acı çekiyorum. Ölüyorum. Bu sıkıntıyı çekemeyeceğim. Battım, iflas ettim. Artık canımı al. Temesin. Feinkâne labutte failen. Ama çok da sıkıldıysa, illa da böyle ölümü isteyecek bir dua etmek istiyorsa dünyada artık böyle sıkılmış. Şöyle desin. Allahum mahyini ma kana hayatu li. Allah'ım dünyada kalmak, yaşamak hayat benim için hayırlı olduğu sürece bana hayat ver. Ömrümü uzat, yaşat. Ve tevfenî izâ kânet izâ kânet el vefâtu khayran li. Yani ölüm benim için hayırlıysa daha hayırlıysa benim ne yap? Ömrümü al. Uzat canımı. Al. Alimler diyor ki ancak bu halde al, alimler diyor ki ancak insanın ölüm talebinde bulunması yani bu şekilde dua etmesi tek bir halde caizdir. Tek bir surette caizdir. O da ne? Mukayyet olarak. Allah'ım benim canımı al değil. Allah'ım mahyini ma kânetil hayatu khayran li Allah'ım hayat dünyada yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe benim hayatımı uzat, bana beni yaşat. Ya ancak insan doğa der. Ölümde de aynı şekilde. Allah'ım ölüm benim için hayırlı o. Hayırlıysa eğer benim canımı al. 17. hadise geçiyoruz. an Abi Abdullah Khabba bin el-Arat radıyallahu anhal قال ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hu mutawassidun burde lehu fi zillil kabe Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geldik. Nebi sallallahu aleyhi ve yanına geldik diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve yanına geldik ve ona şikayette bulunduk. Nebi aleyhisselatü vesselamın da üzerinde kafasının altına koy Üzerine daha önce giymiş olduğu bir elbisesi var. Çizgili böyle. O elbisesini ne yapmış Nebi aleyhisselatü vesselam? Başının altına koymuş. Kabe'nin gölgesinde böyle uzanmış yani dinleniyor aleyhisselatü vesselam. Sahabeler gelmiş başlarına gelen musibet. Mekkeli müşriklerin yapmış oldukları boykot. Yapmış oldukları işkence. Zulüm. Son ha haddine ulaşmış. Artık katlanacak halleri, takatları kalmamış. Peygamber aleyhisselatü Vesselam gibi şikayette bulunuyor. Ey Allah'ın Resulü. Yani ne zamana kadar böyle? Ne olacak? Dua et Allah-u Teala'ya. Fekulna elâ testansirulena. Dedik ki diyor, bizim için yardım talep etmez misin? Ey Allah'ın Resulü. Bir yardım et de. U u dua etmiyor musun? Bizim için dua etsene. Bakın. Duygusal insanlar, ilimden uzak insanların tavırları hep nedir? Aynı. Aleyhisselatü onları onlara öğretiyor. Bakın diyor ki, şimdi gelecek Bugün de Rabbani alimler aynı şeyi söylüyor. Kendinizi yetiştirin. Tevhidi öğrenin. Akideyi öğrenin. Yardım size gelecek. Başarılı size gelecek. Bunlar da gelmişler. Peygamberimize diyorlar ki yeter artık takatimiz bitti. Zulüm. Ki bugün Müslümanlara uygulanan zulümün en şiddetlisinden daha şiddetlisi. Kimisinin bacaklarını develerle ayırmışlar. Kimilerinin karnına taş koymuşlar. Kızgın sıcak kumların üzerine sermişler. Ülkelerinden def etmişler. Kılıçlar kınından çekilmiş. Kelleler kopmuş. Savaşlar açılmış. Zulüm var. Habeşistan'a kaçıyorlar. Bırakın gidiyorlar. Habeşistan'a gidiyorlar. Arkalarından geliyorlar. Yok siz orada rahat bırakmayız. Böyle bir zulüm işkence var diyor ki hemen onlara şu örneği veriyor. Kadı فِي önce adam tutulur, bir kimse getirilir. Ve o adam için bir kabir kazılırdı. Sonra yırtılır bil Bir destere getirilir. Ve bu destere onun kafasına konulur. Fe yey fe Sonra bu adam o destereyle ile kesilerek ikiye bölünürdü. Böyle desterlerle ikiye bölüyorlardı adamı. Ve yümşetü bi amşatil hadid. Demir taraklarla taranırdı bu adamın kemikleri. Ten etleri nabıldı sıyrılırdı. Ma'duna lahmihi azmihi. Kemiklerinden etleri kemiklerinden sıyrılır, taranırdı. Ma yasudduhu zalika andini Bütün bunlara rağmen yaşadıkları onu dininden <gülüyor> Geçen haftaki hadis hatırlıyorsunuz? Ukhut hendekler kazıldı. O gence iman eden rahip o, o memleketin kralının arkadaşına neler yapıldı, biliyorsunuz. Ve sabrettiler. Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor, geçmiş o, o ümmetlerden, o insanlardan. Kime bu örneği veriyor? Sahabelere. Niçin veriyor? Yeter, sıkıldık. Daraldık. Yok mu yardım isteyeceğim kimse? Dua edeceğim kimse? Allah dua, Allah'tan bize dua iste, yardım iste. Allah-u Teala Allah bu işi, bu dini tamamı erdirecek. Diyor Aleyhisselatü yani Bu din tamamlanacak. İster sabredin, ister sabretmeyin. Allah-u Teala bunu tamamlayacak. Ta ki öyle bir güvenlik gelecek ki, öyle bir durum, öyle bir hal alacak ki, San'a, Yemen'in San'a kentinden Hadramaut kentine yolculuğa çıkmış bir adam Allah'tan başka kimseden ve koyunları adına kurttan endişe duyacak. Sadece korktuğu Allah olacak ve koyunları adına da duyduğu endişe ne olacak? Kurt endişesi olacak. Yani onun dışında her şey güven ve eman içinde olacak. Bu yaşadığınız işkenceler, bu problemler sona erecek. Bakın ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Velakinnekum acilun. Ne demek? Acele ediyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Dikkat edin. Sabredin biraz. Sabır gösterin. Ama sabrınız ne üzerine olsun? Tevhid üzerine olsun. İman üzerine olsun. Bugün aynı şeyi alimler söylüyor. Ya diyorlar bunlar kralın, yöneticilerin, cumhurbaşkanının, başbakanın ajanları bunlar. Biz millet ayağa kaldırıyoruz, meydanlara topluyoruz. Bunlar diyorlar ki sabredin, Allah'a dönün, rucu edin, gece namaza kalkın. O ne de diyor ya gece namaza kalk, sabah namaz camiye git. Orada Müslümanlar doğranıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle adamlar diyor ki sizden öncekilere böyle böyle böyle böyle şeyler yapılırdı da. Dinlerinden ne olmazlar diyor. Dediğimiz gibi, önce akidemizi düzeltmemiz lazım, tevhidimizi düzeltmemiz lazım. Adam bangır bangır varıyor mitinglerde, meydanlarda. Adamı Allah nerede diye soruyorsun diyor ki Allah mekandan münezzehtir her yerde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği, Musa'nın Firavun'a öğrettiği, davet ettiği yani, ve Firavun'un dalga geçtiği, bu ümmetin imamlarının akide kitaplarında yazdığı, çizdiği ve bizim onların kitaplarından öğrendiğimiz, okuduğumuz akidevi bir önemli mesele konusunda Allah'ın khilafına hüküm veriyor. Allah'ın hilafına Allah'ın istemediği akideye sahip. Ama yardım bekliyor. Zafer bekliyor. Nasıl zafer olacak? Nasıl yardım olunacak ona? Olmaz. an bin Mes'ud radiyallahu anh'u kal Lema kâne yevmu huneyn Huneyn günü Huneyn biliyorsunuz Taif tarafında Mekke yakın bir Arafat'tan ileride bir yer. Aleyhissalatü vesselam Afer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasen fil kısme. Nebi aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmeye gelince yakın civardaki o bölgeleri ne yapıyor? Fethediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam hicret etmiş Medine'ye. Kaç sene geçtikten sonra Mekke'yi fethediyor aleyhissalatü vesselam. Hicretin kaçıncı yılında Mekke fetholunuyor? Hicretin kaçıncı yılında? Hicret. Kim dedi onu? Sekiz. Hicretin sekizinci yılında Mekke fetholunuyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki alimler Ce'râne denen bir bölge var. Taif'ten gelenlerin, yukarıdan gelenlerin ihrama girdiği bölge. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri dağıtacak. Tabii ganimetleri verirken kimilerine, diğerlerine nazaran daha fazla veriyor. Onları biraz daha böyle fazla ganimetle kalplerini fethetmeye çalışıyor. Kalplerini yumuşatmaya çalışıyor. Aleyhisselatü vesselam. Faa'tal akra'abine ha bismi eten minel ibil. Aleyhisselatü vesselam cömert. Uhud kadar altını olsa diyor. Üç gün bekletmem onunla dağıtırım. Deriz diyor. Çünkü ya yani Allah Teala ona hitap etmiş. İnneke meyt. Sen ölüsün diyor. Şimdi bu hitabı alan adam yani dünyada yastık altı, yorgan altı, yatak altı, halı Yastıkla altı yapar yapmış. mı? Yapabilir mi? Allah. Cimirlik yapar mı? Yapamaz. Ayetin devamında da Onlar da ölecekler. Yani burada da bize bir ders var. Onu düşünmemiz lazım. Akra ibn Habise 100 tane deve veriyor. 100 tane deve veriyor ve أعطى عيينة بن حسن مثل ذلك. Uyeyne bin Uyeyne bin Hasan da kavmin ileri gelenleri bunlar 100 tane deve veriyor. 100 yani tane deve çok değerli bir araç o zaman için yani binek. Bugün yani <gülüyor> sana kalkıp birisi 3 tane araba verse, 1 tane araba verse o adama artık böyle sağda solda ne yaparsın? Çok iyi adam maşallah ne iyi adam. Cömert adam. Allah razı olsun elimizden tuttu. Bir araba verdi. Bu adam bize araba vermeseydi insan kalbi meyleder hemen o adama. Aleyhisselatü Vesselam bunları veriyor üzerde. o Ve a'ta nasen min eşrafil arab. Arapların ileri gelenlerine de şeyler veriyor. Ve a'terahum yevme idin fil kisme. Tabi bunlara o gün ganimet dağıtımında biraz daha fazla veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Fekale raculun. Bir adam kalkıp diyor ki. Vallahi inne hâzi kısmetun ma udile fiha. Allah'a yemin olsun ki bu dağıtımda, bu ganimetin paylaştırılmasında adalet gözetilmemiştir. Yani bu küfür bir söz. Burada Allah'a ve Resulüne ne var? İsyan, i̇syan var. Yani, Peygamber orada ganimet dağıtmış, Allah onu ikrar etmiş. Yanlış yapmadın, yanlış yaptın diye düzeltmemiş. Burada Allah'a ve Peygamber'e isyan var, küfür bu. Ve mâ uridu fîhâ vechullâh devam ediyor bu adam, diyor ki bu ganimette diyor, bu paylaşımdaki haksızlıkla, bu paylaşımda Allah'ın yüzü istenmemiştir, rızası istenmemiştir. Peygamberimiz de söylüyor bunu. şunu sabra bak peygamberdir. Yani, Mekke Fatihi, Huneyn Fatihi, devleti kurulmuş, 8 sene geçmiş, 8 seneden sonra Mekke fethi olmuş. Gelmiş bir adam, kendini bilmez bu manada. O anda hemen böyle bu olayda sabredemeyip, kendini bilemeyip hemen ne yapıyor? böyle bir çıkış yapıyor. Fakult diyor ki Abdullah ibn Mesud vallahi la uhbiranna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yemin olsun diyor bu duyduklarımı peygambere ileteceğim dedim diyor, Abdullah bin Mesud gidecek peygambere söyleyecek. Fa, fe ateytuhu fa akhbartuhu bima qal. Nabi aleyhissalatu vesselam'a gittim ve bu adamın söylediklerini nebi aleyhissalatu vesselama aktardım. Diyor ki Abdullah bin Mesud. Fe taqa Hatta kana kes sırf Aleyhissalatü vesselam dururken birden yüzü değişiyor kıpkırmızı kesiliyor yüzü kıpkırmızı kesiliyor öfkeden, sinirden Femme kal Femen ya'dilu izâ lem ya'dilillâhu ve rasûluh Allah ve rasûluh adaletli olmazsa kim adaletli olabilir ki? Femme kal Yerhamullâhu Musa Allah Musa'ya merhamet etsin. قَدْ diye bir مِنْ هَذَا Musa bundan daha fazla eziyet gördü. Daha fazla çile çekti. Ama ne yaptı? فَسَبَرْ <gülüyor> Sabretti. Sabretti. Tabi Abdullah bin Mesut bunu görünce Peygamberimizden diyor ki La جَرَمَا La erfa'u ileyhi ba'da hadisen. Bundan sonra diyor Peygamberimize bir söz ne yapmayacağım bu manada? Ver vermeyeceğim. Haber vermeyeceğim. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğünü gördü. Ama burada bizim babamızla ilgili olan bölüm. Musa da diyor bundan fazla eziyet gördü. Ama o da ne yaptı? Sabretti. Ve da ne abi bu sözü sabrediyor. Hemen diğer hadise geçiyoruz. 19. Babamızın 19. hadisi. An-enes radıyallahu anhu قال قال sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer Allah bir kuluna hayır dilerse, Allah Teala bir kul hakkında hayır isterse, onun hayrını murad ederse accelelehu'l ukube fi'd dunya." Cezasını dünyada verir. Yani dünya öyle günlük rızalık bir yer değil arkadaşlar. Ya yani bir insanın bir insanın her şey yolunda gidiyorsa bir problem var. Onu onu bilelim yani. yani her şey yolunda gidiyorsa bir problem var demek. Hele hele, hele hele yani günah işliyor ve günah işlemesine rağmen bir ceza gelmiyorsa, bir musibet gelmiyorsa, her şey onda gidiyorsa, hayat kırındaysa, tam tabiri, tabiriyle bu adam bu günahların karşılığındaki bu mükafatları ne olarak algılayıp idrak etmeli? Peygamberin diliyle, sözüyle, istid istidrac ne demek istidraç? Allah, i̇stidraç Allah Teala'nın kulu azdırmak için kulu azdıkça az, kul azması için ona verdiği ne? Keramet tarzı mükafatlar, maddi, manevi böyle destek. Ama bu destek ne? Evet. Onun küfrünün azması için verilen destek. Allah Resulü Aleyhisselam bu diyor ki İzâ ra'ayt Allah'a yu'til abde mine addunya Ala ma'asi bir kulu görüyorsun bir kul var ki günah işlemesine rağmen Allah-u Teala'nın ona nimet verdiğini görüyorsan diyor ki fe innehu istidraj. istidrâç idâ ra'aytallâh yu'til abde mineddûnye alâ me'âsîhü mâ yuhib fe innemâ huve istidrâç şayet bir kul günah işlemesine rağmen günahın içine bakmış olmasına rağmen kula o istedikleri, sevdikleri şey veriliyorsa, Allah'ın ona bu sevdiklerini verdiğini görüyorsan, bil ki o istidraçtır diyor Allah Resulü yani Allah tarafından azgınlığında devam etmesi için o adama verilen destektir peygamberimiz bunu söylüyor sonra hemen Kur'an'dan Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 44. ayet okuyor En'am suresi 44. ayet okuyor yani bu ayeti söylemiş olduğu bu hadise, bu söze delil olarak getiriyor. Ne diyor ayette? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Onlar var ya o insanlar, kendilerine öğütlenen, nasihat olarak verilen şeyleri unutunca, terk edince, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ abwab kulli şey. Her şeyin kapısını açtık. Allah sana diyor ki o insanlar, kendilerine verdiğimiz öğütleri terk ettiklerinde, Günah işlediler. Günah işleyip process to Öğütümüzü, nasihatımızı, tavsiyemizi dinlemediler. Allah Teala ne diyor? Biz ne yaptık onlarla ilgili diyor Allah Teala En'am suresinde. aleyhim <gülüyor> ebvâbe <gülüyor> kulli şey. Her şeyin kapısını her her yerden çağır çağır nimet geliyor. Neyin karşılığı? Salih insan olmalarının karşılığı. İyi insan olmalarının karşılığı. Hayır öğlendirdikleri kendilerine nasihat olarak verildikleri verilen şeylerin şeyleri unutup terk etmelerinin karşılığı nimete boğulma nimete gark olma bir taraftan da zaten iyi insan olmasaydık Allah bize vermezdi. Çok iyi duyuyorsunuz böyle. Kalbimiz temiz bizim yani. Bilmiyor yani miskin zavallı bunun Allah Teala tarafından bir istidraj olduğunu. Ayetin devamında ne diyor Allah Teala? Hatta izâ feriḥû bimâ ûtû. Onlara her şeyin kapısını açtık ve kendilerine verilen bu nimetten dolayı ne yaptılar? Çok sevindiler. İnsanlar sevindiler. Ama bu bunun sürekliliği yok diyor ki Allah Teala ardından akadnahum <gülüyor> bağteten. Hiç beklemedikleri bir anda Aniden onları alıverdik. Yakalayıverdik. Fe izahum mublisun. Ve onlara bir de bakarsın. Hepsinin ümidi kesilmiştir. Artık hiçbir umutları kalmamıştır. Çok önemli arkadaşlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ilginç bir şey söylüyor. Burada. Allah bir kul hakkında hayır dilerse onun akıbetini işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada verir. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ Allah eğer bir kul hakkında şer murad ederse اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ Hatta يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Günahını ne yapmaz ona? Çektirmez dünyaya. Karşılığını vermez. Ta ki onun karşılığını, cezasını ne, ne zaman asaklar? Kıyamet asaklar. Bu da musibet. Bu da bir musibet. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne izam el ma' bela." Mükafatın büyüklüğü neye göredir? Ne oranındadır? Belanın büyüklüğü oranındadır. Bela ne kadar büyük? Musibet ne kadar ağır? Karşılığı o kadar büyük. Ve inna Allah Taala iza ahabba kavmen ibtalahum. Allah Teala bir kavmi severse Allah Teala o kavmi ne yapar? İmtihan eder. ''Femen radiyya fe Kim razı olursa, rıza gösterirse ondan da razı olunur. Hemen sakita fe lehu suht'' Kim de öfkelenirse, razı olmazsa, tahammül etmezse ona da ne yapılır? Gazap edilir. Ondan hoşnut olunmaz. Bu iki hadis hakkında alimler e, görüş beyan etmişler. E, ravilerinden bir tanesi Sinan İbni Sa'd Bazıları Sa'd ibn Sinan diye de çeviriyorlar. İlk hadisin şahidi var. İkinci hadisin de şahitleri var. Bu iki hadisin alimler Hasen olduğunu ne yapmışlar? Söylemişler. Gelelim diğer hadisimize. An Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâle kâneb nun li ebi Talha. Ebu Talha'nın diyor bir oğlu vardı. Bu Ebu Talha Enes'in neyi oluyor biliyor musunuz? Hocam, aç. Ebu Talha Arkadaşlar Enes'in Üvey babası Tamam Özkan Ebu Talha, Enes'in ney oluyormuş? Babası. <gülüyor> babası mı? Üvey babası Yani annesiyle evli Ebu Talha, Enes'in annesiyle evli Diyor ki bu Ebu Talha'nın Bir çocuğu vardı Ebu Talha'nın bir çocuğu vardı Bu çocuk kim biliyor musunuz? Bu çocuk Enes'in üvey kardeşi olan Peygamberimiz'in görüp yolda görüp serçesi öldüğünde ona baş sağlığı dilediği Ey Ömercik ne oldu serçeciğe ne yaptı serçecik diyerek böyle gönlünü aldığı o çocuk. Kimin oğlu bu? Ebu Talha'nın oğlu Enes'in üvey kardeşi. Bu çocuk hastalanıyor. Ve karece Ebu Talha hastalanınca Ebu Talha tabi hastalanmış. O arada çıkmış evden dışarı gitmiş. Fekubi'de sabi. Bu çocuk ölüyor. Hastalığından dolayı vefat ediyor. Ve lammâ raca Ebu Talha qâle mâ fe'le bnî. Diyor ki Ebu Talha ev halkına hanımına. Çocuğuma ne oldu? Durumu nedir? Qâlet ummu suleym ve hiyye ummu s-sabi. Ummu suleym diyor ki وَهُوَ أَسْكَنُ مَاكَنْ أَسْكَنُ مَاكَنْ Sakin. Rahat. Rahat olabileceği en iyi halde. En rahat durumda. Çok sakin. Bakın kadının metanetine. Çocuğu ölmüş. Kocasını ne yapmamaya çalışıyor? Üzmemeye çalışıyor. Fekarabet ileh el asha' Getiriyor Yetru hemen yemeğini koyuyor hocasına önüne. Akşam yemeği. Sonra asaba منها. Sonra Abu Talha Hanum ile akşam ilişkiye giriyor. Felenma feraga qalet. Tabii Abu Talha Hanum ile ilişkiye girdikten sonra cemaat ettikten sonra kadına diyor ki: "Varu as-sabi." Çocuğunuzu gömün. Çocuğunuzu defnedin artık diyor. Yani adama yemeği yedirdi ilişkiye girdi, gönlünü hoşnut etti. Ondan sonra çocuğunuz diyor öldü. Velamma asba Abu Tawha ata Rasulullah sallallahu aleyhi fa Sabah olunca hemen Ebu Talha koşa koşa Peygamber Aleyhissalathü Vesselam'a gidiyor. Başından geçen olayı anlatıyor. Aleyhissalathü Vesselam diyor ki Hal qal a'arastumul leyleh? Dün gece ilişkiye girdiniz mi? Yani dün Hanımının yanına yattın, uyudun, ilişkiye girdin mi? Evet diyor Abu Talha. Qal Allahumme barik dua diyor. Allah'ım onları mübarek kıl. Sabala Daha sonra bu kadın hamile kalıyor ve bir çocuk doğuruyor. kal li Abu Talha. Talha diyor ki Enes'e Ey babası Enes e diyor ki İhmilhu hattâ te'tiyebihim nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bu çocuğu al peygambere götür. Sahabeler doğan çocukları peygamberimize götürürlermiş. Dua etmesi için peygamberimizin. Ve ilk çocuğun midesine giren gıdanın ne olması için? Hurma ve hurmayla birlikte peygamberin tükürüğü. Çünkü peygamberin zatı da nedir arkadaşlar? Onun zatına ait olan her şey de nedir? Mübarek, bereket var. Yani, peki bugünkü sünnet olan uygulayış ne? çocuk birisinin çocuğu oldu ilk çocuğumuza yapacağımız şey ne? Hurmayla ne yapacağız damağını ilk başta? Doğar doğmaz, kucağımıza verilince, tabii hurmanın hepsini bütün bir şekilde vermeyeceksin. Diye. Ağzında tükürüğünle küçük bir şekilde ne yapacaksın onu? Çocuğun damağında gezdireceksin. Çocuk ne yapacak? Midesini ektiren şey hurma olacak. Tükürüğün bir bereketi yok bizim tükürüğümüzün. <gülüyor> Alimlerin tükürüğünün. Bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alimlere kıyas ederek ne yapıyor? Götürüyor hocaya. Ve oradan bereket olmuyor. Burada bizim amacımız, umduğumuz şey ne? Çocuğun midesine ilk şeyin ne olması? Hmm. Hurma olması. Ebu talha diyor ki Enes'e al bu çocuğu peygambere götür. Ve bir temarat Ve hemen Enes'le birlikte birkaç tane de hurma veriyor. Gönderiyor. قَالَ اَمَعَهُ شَيْءٍ قَالَ Peygamber aleyhissalatü vesselam ee, soruyor. Var mı onun yanında bir şey? Diyor ki hurma var. Kaç hurma var. Peygamber aleyhissalatü vesselam alıyor hurmaları. فَاَقَدَهَا نَبِي سَلَوْا سَلَوْا سَلَوْا فَمَضَغَهَا Ağzından ne yapıyor? Çiğniyor. ثُمَّ اَقَدَهَا مِنْف۪يهِ Ağzından alıyor aleyhissalatü vesselam kendi ağzından hurmayı. fi. <gülüyor> Fî sabi, s-sabî. aynı zamanda demek. Ve diyor hurmayı çocuğun ağzına ne yapıyor? Sürüyor. Sımme hennekehû. Sonra ne yapıyor? Hannekehû. yapıyor. Üst damağına hurmayı yayıyor. Aleyhisselam. Ve semmâhu Abdullah. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun ismini koyuyor. Ne olarak duruyor evet, evet. Abdullah. Yani öyle zandik dundik isimler yok. <gülüyor> yani bizim mahallede bir tane küçük çocuk var. Çocuğun adı Mehlika. Helak olmuş demek yani. <gülüyor> <gülüyor> Annesi var. <gülüyor> <Ha>. Bağırıyor. İliyor <ya, ha. gülüyor> <Değil gülüyor> musunuz arkadaşlar? Yani... Diğer Müslüm'ün rivayetinde ise arkadaşlar daha uzun bir rivayet. O rivayette de şöyle deniyor. Kadın diyor ki La tuhaddisu ebadal habibni hatta ekune ene uhaddisu. Kimse diyor Ebu Talha'ya çocuğun hakkında bir şey söylemesin. Ben diyor onu ne yapacağım? haber vereceğim. Feca afakar rabbe ile işafe akle ve şerep. geldi ona ne yaptı diyor. Akşam yemeğini hazırladı. Ebu Talha yedi, içti. Sonra diyor ki: "Fumma tasanna't lehu ahsana ma kana tas- tasanna tasanna قبل Daha önceden diyor. Ebu Talha için nasıl süsleniyorsa ondan daha güzel bir şekilde ne yaptı Ebu Talha'ya? Süslendi. Fa baqa sonra Ebu Talha Cima etti, işkiye girdi. Falan Ya Talha. Görünce Ebu Talha işini bitirdi. Tatmin oldu. Dedi ki Ebu Talha'ya: <gülüyor> Bir topluluk, bir kavim. gelip bir ev halkına bir emanet verseler. Sonra da tekrardan o vermiş oldukları emaneti geri isteseler, o ev halkı kendilerini emanet olarak verilen o emaneti geri vermeyebilirler mi? Böyle bir hakları var mı? Ebu Talha diyor ki: La, yok böyle bir hakları yok. Geri vermeleri lazım o emaneti. Fakalet fahtesib ibnek. Altın bir söz söyleyeyim. Fahtesib ibnek. Çocuğun öldü, onun karşılığını mükafatını ezrini Allah'tan bekle. <gülüyor> <gülüyor> Söyler yani ki, Allah'a sormuş: "Allah'ın biri mi benim?". Söyler ki, Allah'ın biri mi benim? Söyler ki, Allah'ın biri mi benim? Söyler ki, Allah'ın biri mi sonra Söyler ki, Allah'ın biri mi benim? sonra ki, Allah'ın biri mi benim? Söyler ki, Allah'ın ki, ki, kıssaya yakın bir şekilde olayın geri kılan tarafını naklediyor. Görün arkadaşlar, sahabelerin kadınları bile ne kadar erkek. Değil mi? Kocalarına karşı ne kadar itaatkar. Allah'a ve Resulüne ne kadar itaatkar. Ondan dolayı allah Teala'nın ve Resulünün razı olduğu insanlar olmuş. Birçoğu cennetle müjdelenmiş o kadınlar. Yani sahabe din yeri dinde çok büyük. Şia'nın Rafizilerin maalesef Allah onları onlara hidayet etsin. Hidayet bulmazlarsa da helak etsin. Onların dediği gibi sahabe hanımları kötü kadınlar değil. Dinden mürtet olarak ayrılmış, dönmüş insanlar değil. Onlar onlar bunun aksine bunun aksine görmüş olduğunuz hadislerde de ifade edildiği şekliyle ahiretleri için dünyalarını satmış insanlar. Ya bugünün en takvalı insanına bakın, en takvalı kadınına bakın, çocuğunun ölmesini bırakın, en ufak maddi bir şey kaybetsin, elindeki yüzüğünü kaybetsin, kocasına der ki ben depresyona girdim, beni bir psikoloğa götür, psikiyatriste götür, ilaç kullanmam gerekiyor. Neden kaynaklanıyor arkadaşlar bu? İman eksikliğinden kaynaklanıyor. İman eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir tarafta da alın görün size hanımlarından bir hanım. Evet. Öbür hadisimize geçiyoruz. An Ebi Hurayrata radiyallahu anh. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ليس الشديد بالسرعه güçlü kuvvetli güreşteki güçlü kuvvetli olan değildir diyor Resulullah. Laysa şedidü ıs-sur'a kahraman kimse diyor güreşteki kahraman belli olmaz diyor. İnne'l şedidü ellezî yemliku nefsahu 'inda'l ghadab. Aff kelândinde kendine sahip olan kimse nedir diyor? düşünür. kuvvetlidir. Zaten gadab öfkelenen, öfkelenmek, öfkelenip karşıdan böyle intikam almak güçlülüğün bir neydir aslında? Alametidir. Yani miskin bir adam, zavallı bir adam, gücü kuvveti, takatı olmayan bir adam ne yapamaz? Öfkelenemez. Öfkelenmek yerine ne yapar? Üzülür. Hüzünlenir. Değil mi? Ama adam güçlüyse gadab, yani gadab gücün kuvvetin sembolüdür, işaretedir. Ama asıl güçlü olmak nedir? O kadar halinde, o öfke halinde, sinirlilik halinde kendine insanın hakim olması, sahip olmasıdır. Diğer hadis. An Süleyman İbn-i Surat radiyallahu anhü kal, kuntu calisen ma'an sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a oturuyordum. Ve raculani yestebbani iki tane adam birbirlerine girip ne yapıyorlar? Birbirlerine sövüyorlar karşılıklı olarak köfere diyorlar. Ve ahaduhu ma kadihmarravacuhu vantefakat evdâcu O ikisinden birisi öyle öfkelenmiş ki suratı artık ne olmuş? Kıpkırmızı olmuş öfkeden. Surat kızarmış. Damarları boyun damarları ne olmuş? Çıkmış. Boyun damarları o kan akışı o kan öyle artık kalp pompalıyor ki gadaptan öfkeden damarlar şişiyor böyle. Ben birkaç arkadaşı da anlattım. Bu hafta gördüm yine. Tekirdağ'da bir abimiz bana elini gösterdi. Böyle böbrek hastası. İki damarı birleştirmişler. Diğerleride olacaklarmış bu kimseyi. Böyle burada 6-7 tane dikiş var. İki <gülüyor> tane damar birleşmiş. Dedi buraya elini koy. Elim bir koydum. Orada bir kan akışı var. Yani elim hemen çektim. Korktum. Sanki böyle aynı örneği veriyorum. Sular kesilince yeniden gelir ya çeşme açarsanız böyle. O tesisat borusundan bir su gelir böyle. Tazlikli. Buradan inanın varsa yakınınızda, çevrenizde bir görün. Öyle kan akıyor ki buradan. Yani insanoğlunun içi dışı gibi değil arkadaşlar. O kadar da aciziz yani. O kan, o kalp o kanı öyle bir pompalıyor ki. Sonra kulağıma, kulağına koy dedi bana. Aldım kulağıma bir koydum. Subhanallah. Yani hulekal insanu daife. Bu ayet aklıma geldi. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Çok zayıftır. Buradan böyle yani bildiğiniz nehir gibi şarşar şarşar böyle, böyle bir kan akışı var. Duyuyorsunuz yani böyle sesi. İşte insan şeytan da düşünün bu hızda insanın damarlarında geziyor arkadaşlar. Öfkelendiğin zaman bu damarlar şişiyor. Suratın kızarıyor. İşte iki tane adam bu halde. Fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni kelimeten ben de öyle bir kelime biliyorum ki Lau qala ha lezheb anhu bunu söylerse o kimseler o içinde bulundukları kin öfkenin ise onun hepsi onlardan gider. Hissettikleri şeyler kaybolur gider diyor. Ve qaala auzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> Nedir o kelime? Auzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> racim. Derse gider diyor. biter. Zaha <gülüyor> minhu O içinde hissettikleri şeyin hepsi diyor kaybolur kedi فقال sonra adama gidip diyorlar ki peygamber dedi ki şeytandan Allah'ın sınırında bu çok önemli Bazen dasta arkadaşlar uyuyor şeytan alıyor onları bir yerlere getiriyor ya sokakta kavga edecek hemen auzu billahi minashaitanir ayette gelecek biraz sonra Ömer İbnü'l Hattab Tam adamı dövecek tokatlayacak Orada hatırlatıyor birisi ona ayeti. Kuzel affa. Aff yolunu tut. Affet. Ve emr bil'urf. İli emret. Ve a'rid an cahilin. Cahillerden uzak dur. Ayetini okuyor. Ömer pat elini çekiyor, indiriyor. Yani cahillerden uzak duracaksın. Cahille cahil. Olmayacak. Kim diyor? Öfkesini saklarsa, öfkesini tutarsa ki, o öfkesini dışa vurmaya kadir, o öfkelendiği, o yapmak istediğini uygulamaya, tenfiz etmeye, yürürlüğe geçirmeye gücü var. Ama hapsediyor. Yapmıyor. Kim böyle yaparsa diyor, Allah Teala diyor kıyamet günü yaratılmışların huzurunda, onların önünde ne var? Seslenir. Ve ona dilediğin huru ain, kadınlardan huru ain, hurul eyni seçmesine ne var? İster, tabi istediğini seç. Yani Sabrın bu kadar mükafatı var arkadaşlar. Yine aleyhissalatü vesselama bir adam geliyor. Bu hadis Ebu Hüleyra rivayet ediyor. Enne raculen kâlelin <Sessizlik> nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam bir adam gelip diyor ki, evsini evsini bana nasiyet et ey Allah'ın bana öğüt ver. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, la tagdab la tagdab <Sessizlik> öfkelenme Kızma. Farad dedemir Adam sürekli geliyor diyor ki peki nasihat et, öğüt ver. Peygamberimiz o tekrarladıkça Peygamberimiz de ona diyor ki La ağıdak, lahat Öfkelenme, kızma. 25. Hadis. An ebi hurayat aradı an. Az kaldı bugün uzun sürdü ama bu balı bitireceğiz inşallah. Ebu Hureyre (radıyallahu anhu) قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve ma yazalul bela bil mu'min vel fi nefsihi ve veledihi ve malihi hatta yelka Allah ve ma aleyhi hati'e ah. mü'min ve mümine. kimsenin başına malına canına, canına, çocuğuna ve malına bela gelir ve belalar gelmeye devam eder musibetler gelir ve gelmeye devam eder Ta ki bu ne zamana kadar devam eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ölünce ve Allah'ın huzuruna hatasız bir şekilde çıkıncaya kadar. ölümde yani ölüm de mesela musibet çekiyor, ölümden önce hastalanıyor, rahatsızlanıyor canında, bedeninde, çoluğunda, çocuğunda, malında musibetler. Bu onun hatalarını örtüyor. kefaret oluyor. Buan İbni Abbas radiyallahu anhuma kal Kadim Ayyinet bin Hısn, fenezel, ala İbn Achihi el Hur bin Qays, sabeden, Ayyinet, kardeşinin oğlu, kuzeni mi diyoruz biz ama, ya yani mi diyoruz, kuzen mi diyoruz? Yani da kuzen arkadaşlar, neyse. Kardeşinin oğlu el Hur bin Qays'ın yanına geliyor misafir olarak. Bu kardeşinin oğlu el Hur bin Qays. Kâne minel neferin lezîne yudunihim Ömer radıyallahu anh. Ömer'in yakınında bulunan adamlardan. Meclisinde oturan Ömer'in istişare ettiği kimselerden. Ve kâne l ve ashab -e meclisi Kur Ömer. Kur'an hafızları Ömer'in radıyallahu anh'unun meclisinde bulunan kimseler oluyor genelde. Hafızlar. Allah'ın kelamını bilenler. Boş adamlar değil yani. Ve müşâveratihi kûlen kânu ev şubbanen. O mecliste bulunanlar, hafızlar, yaşlısı da var, genci de var. Hepsinin görüşlerini alıyor. Galiba. Bunlardan bir tanesi de kim? El Hurr bnu Qais. Bu, Oyayne bnu Hasan'ın am, kardeşinin oğlu. Dedi ki, Oyayne kardeşinin oğluna, ya bine ahi, ey kardeşimin oğlu, Lekyajhun indha al Amir kralın bu emirin bu yöneticinin yanında senin sözün geçer. Tresticin var. Tam Türkçesi bunun bu yani. Trestçi bir adamsın bunun yanında diyor. Festa'zin li alayh. Diyor, benim için onun yanına girmem için izninizle. <fessizlik> Fasta'zna fa'izna lehu Omar. İzniniz diyor Ömer de ona izin veriyor. Felemma dakhala <fessizlik> Ömer'in yanına girince diyor ki bu oyuna. Hey Eybn el Yani kendine dikkat et ey Hattab oğlu Ömer yani Ömer'i tehdit ediyor Dikkat et Kendine diyor başına gelecekler var yani böyle tehdit <gülüyor> Sebep ne? Vallahi mat tu'tu hina el cazle la tahkumu bil adl verdiğin yemekler ataya, hediyeler ve işte mal vermiyorsun yeterli değil Adaletle de hükmetmiyorsun. Yani. Karşısında hitap ettiği adam Ömer radıyallahu anh. Dicle'de diyor bir ineğin, bir hayvanın diyor, ayağı tökezlese Ömer'den zor olur kimse kimseye. Bu da gelmiş Ömer'e böyle diyor. Fekadiba Ömer. <gülüyor> Ömer kızıyor. Radıyallahu anh. Hatta hemme yok yuqia Kalkıp tam böyle vuracakken Ömer adama. <gülüyor> Ömer'in istişare ettiği danışmanlarından o bu lafı söyleyenin kardeşinin oldu diyor ki Al-Hurr ibn Kays ya amiral mukminin ey diyor müminlerin amiri in Allahu Teala qale linabiyhi Allah Teala peygamberine dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem huzil affa affet affın yolunu tut ve'mur bil'urf iyilik emret fa'rid an el cahilin cahillerden yüz, yüz çevir in <gülüyor> Bu da diyor o cahillerden bir tanesi yani. cahillik etmiş. Vallahi ma gavazahu Umar hayne diyor Ömer o danışmanı bu ayeti okuyunca hemen durdu. Hemen durdu. Ve <gülüyor> diyor ki İbn Abbas anlatıyor ve kana vakafan inde taala <gülüyor> Allah'ın kitabının yanında ayetlerin yanında Ömer ne yapardı? Dururdu. Frene basardı. Hareket etmez. Ayet okumuşsun. Sahabe böyle. Ama şimdi Allah sana diyor faiz yiyenlere Allah ve Resulü'nden harbi ilan edin. Ya diyor hocam yani günün şartları, dünyanın şartları. Yani. Gibi. Ve sahabeler böyle değildi elbette. Evet. Evet. E, son üç tane ya da dört tane hadisimiz kaldı. Onları da hemen alalım. An-ıbni Mes'ud radıyallahu An enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, inna setekunu ba'di esaratun ve umurun tunkirunahâ. Aleyhissalatü bu hadislerde biz vatandaşa, biz halka yöneticilerimize karşı takınmamız gereken tavrımızı öğretiyor. Diyor ki siz benden sonra kayırmalar ve münker hoş olmayan, haram olan şeyler göreceksiniz. Sizin paralarınız kayırılacak, yenecek Münkerler işlenecek. Bunları göreceksiniz. Bunları kim yapacak? Yöneticiler yapacak diyor. Kalu ya Resulallah. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü. Fema Bize ne emredersin? Ne yapalım? Ne yapalım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Tu Şimdi bu aynı şeyi bugün biz söylüyoruz ve alimler söylüyor. Peygamber Aleyhisselam bu nasihatını. Ya siz de kardeşim. Ben demin dedi ki ya. O kadar da yani ötmek olunmaz ki. Ürkek olunmaz ki. Hareket lazım. Meydanlara dökülmek lazım. Bağırmak, çağırmak lazım. Hakkımız olmamız lazım. Allah'a Allah. Allah'a kârım. Allah'a kârım. شهد الله لا اله الله, شاء الله لا sana nasih Allahu subhanahu Allah'a rahmet olsun The Homan of Allah ım, Allah ım. Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. diyor ki Tu onların sizin üzerinizde olan hakkı onlara verin. Ne onların sizin üzerinizde olan hakkınız? Onların sizin üzerinde olan hakları işitmek ve itaat etmek. Mağrufta tabi, mağrufta. Ve tes'alun Allah'a lakum Ve sizin onlar üzerinde olan haklarınız var ya, Onlardakinden da isteyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Allah'tan isteyin. Bu hadisi Bukhari ve Müslimler Aleyhisselatü Diğer hadiste Ebi Yahya Usayd ibn Kulayr radıyallahu an raculun min el ansar ansardan bir adam gale ya Ey Allah Resulü falancaya görev verdiğin gibi bana da görev vermez misin Aleyhissalatu vesselam diyor ki sonra kayırmalar adam kayırmalar göreceksiniz fasbiru sabredin sabredin Hatta tel kavni alel havd. Ta ki benim ve diyor havuzda ne bana kadar? Bulaşana kadar. Bu havuzun özelliklerini daha önce açıklamıştık. Suyu baldan tatlı, sütten beyaz, yanında bulunan kaselerin parlaklığı ve sayısı ne gibi? Yıldızlar gibi. Boyuyla eni, boyu bir ay, eni bir ay. Ondan içen artık bir daha ne yapmıyor? Susamıyor. sabır edin diyoruz. Yani. Sabret. Dua et, sabret. Peygamberi Nebevi Nasihat. Son hadisimiz. An Ebi İbrahim, Abdillah İbni Ebiyefa radiyallahu anhumâ, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fî ba'di eyyâmihilletî lakî fîhî adû aleyhissalâtu düşmanla karşılaştığı günlerden bir günde, intazara hattâ idâ maletî şems, güneş ne yapana kadar? Batana kadar ne yaptı? Yani batıya doğru şey yapana kadar? Bekledi. Güneşin soğuk, yani Zevalden sonra güneşin sıcaklığı dek, havanın serinlemesine dek Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Bekledi. Kame kalkarak peygamberimiz ashabına içinde dedi ki: Ya eyühennas ey insanlar! La tetemennu al Düşmanla karşılaşmayı ne yapmayın, istemeyin. Yani düşmanla karşılaşmak öyle istenecek bir şey değil. Gidelim, saldıralım, dövelim yok. Beselullah el Allah'tan afiyet dileyin. Yani Allah'ım bizi bundan uzak kıl. Bunların bize olan zararlarını bizi onlarla karşı karşıya karşı karşıya getirmeden yok et. Defet. Böyle dua etmek lazım. ama diyor peygamberimiz onlarla eğer yüz yüze gelip karşılaşırsanız düşmanla biru sabredin. Geri kaçmayın. Sabredin. Ve'lemu en el cennetu tahta bilinki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra قال bir sallallahu Sonra peygamberimiz dua ediyor. Allahumma munzilal kitab. Ey kitabı indiren Allah'ım. Ve <gülüyor> muzriyes sahap. Bulutları hareket ettiren Allah'ım. Ve <gülüyor> hazimal ahzab. Orduları yıkıp yakıp yıkan, hezimete uğratan Allah'ım. Ehzimhum. <gülüyor> Onları ne yap? Mahvet. Onları mağlup et. Vansurna <gülüyor> aleyhim. Onları karşı bize Yardım et. Bak Aleyhisselatü Vesselam maddi sebeplerden önce, donanımdan önce ne yapıyor? Dua ediyor. Allah'a rucu ediyor, dönüyor. Maddi hazırlıklarını yaptıktan sonra düşmanla karşı karşıya geliyor. Ama yine de Aleyhisselatü Vesselam düşmanla karşılaşınca bile sabrı tavsiye ediyor. Bizim de bu hadiseden çıkaracak, alacak çok derslerimiz var. Rabbim bizleri sabredenlerden ve sabrının mükafatını görenlerden eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik.